Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca. İyi günler diliyoruz. Bu haftaki öykümüz Bir Koltuk Nasıl Devrilir? Sevgili Beyte Engin sunuyor. Ardından Sivas Acısı isimli şiiri sunacak. Olur ha.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 Yaşasın Memleket Partisinden Batani Evlatları Partisine aktarma olanlar tıpkı kendi eski partileri iktidardayken yaptıkları gibi başkanlarını durmadan alkışlıyorlardı. Bay Kafakan mu mu mu diyor, kıkırık tutmuş gibi başka hiçbir şey söyleyemiyordu. Mu alkış kıyan. Arkadaşlar çok rica ederim dedi. Alkışlıyorlardı. Tadını kaçırdınız artık dedi. Alkış daha da şiddetli. Başbakan kızmıştı. Ama yeter artık muh! Alkış göklere yükseliyordu. Başbakan kıpkırmızı oldu. Yeter ulan! Kesin! Diye bağırdı. Dinleyen yoktu. Alkış artık. Hızgınlığın sonuna gelen başbakan ne yapacağını şaşırıp gülerek Yapmayın ulan! Namussuzluk etmeyin muh! Baktı ki alkış durmuyor. Başbakan alkış gürültüleri arasında ne dediğini kendisi de anlamadan bir süre konuştu. Sonra kürsüden indi.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 Bizim oranın bulutu Hemşeriyiz ne de olsa Benim için kalkmış Ta Sivas'tan gelmiş Yurdumun bulutu Başımın üstünde yeri var Ben bilirim Bu rüzgar Bizim oranın rüzgarı Hemşerimiz ne de olsa benim için kopup gelmiş yayladan yurdumun rüzgarı, kurutsun diye akan kanlarımı ben anlarım bu acı bizim orayı şehanceracısı bir ülkedeniz ne de olsa aynı dili konuşsak da anlamayız birbirimize. Hançerin nakışı, tanıdım acısından. Sivas iş. Ben duyarım, duyumsarım. Bizim oranın sızısı bu. Binip kara bir buluta Sivas elinden, Sivas rüzgarında uçup gelmiş helallik dilemeye. Yüreğimin olmaz acıları Ey beynimin dinmez sancıları Suç Ne bende Ne de sende Suç Seni karanlıklara gömenlerdi. Ne de olsa yurttaşımsın Kapalı olsa da bütün vicdan kapıları yüzünü Bilmelisin